Bu maddi tapınmaların yanında e, tabii ki bir takım manevi tapınmalar da var. E, mesela insanlar bir kısmı egosuna, nefsine tapınıyor. İmam Gazayi'nin bir çözü var bu konuda. Diyor ki, insanların gözüne de, gafet farkı brefesi kaldırılırsa, e, gerçekleri e, vasibette görseler, bakarlar ki bir çok insan, maalesef nefsini kut edilmiş, kutunun karşısında Eskence divan durmuş, emret seyretini yapacağı bile desire tapabiliyorsunuz. Bir kısmı paraya tapıyor, bir kısmı pekiye bakanmış yerlerine tapıyor. Her birisi <gülüyor> çizitli şeylere kapatıyor, durmuyor. Bugün yaşayan insanların da Tanrı kavramları veyahut Tanrı kavramı karşısındaki tavırları, bunlar da çeşit çeşit. Şöyle sıralayabiliriz, bir kısmı Tanrı'yı kabul etmiyor. Ateist diyoruz bunlara. Bir kısmı bu konuyu hiç dert edinmiyor kendisine, kafasına almıyor, nefsinin teminin zevkinin dışında anlamsız bir hayat sürüyor. Bir kısmı bunun da toplumda bu konuyla ilgilenmiş ama sonuçta e, tahmin olmadığı için efendim e, inancını bitirmiş, inanmıyor. Tabii bunda yaşadığı ülkenin e, geçerli dininin, çevresindeki inancının karakteri ülkesindeki ateist bile bir efendim incisandaki veya Amerikadaki ateist arasında farklar gibi çevrelerindeki dinler. Bir kısım insanlar e, akılları ve mantıklarının gereği olarak bütün bir e, yaratıcının varlığının, tanrının varlığının düştüğü yoluyla e, mantıklı olarak kavuş ediyorlar. Benim bir terevim. Bir yerde Han projesi o docenti tezi yapmıştı. Atelizmin iman yetersiz olduğunu o tezinde ispat etmişti. Evet, bir takım insanlar böyle bir bağlamda düşünüyorlar ama herhangi bir dine bağlı olamıyorlar. Bazı dinler, diğer dinlere karşı olabiliyorlar. Ee, sadece Allah'a inandığı imalidir. Ne tür bir insanlara rastlıyoruz? Onlar da hemen bir dine mensup olmuş biri de kabul olarak bu dini takip ediyor, bu dini kırpmıyor. Onlardan birisinin bir sözünü aktırıyorum diyor ki ben laboratolarıma girdiğim zaman bir alim yapımı söyleyen giyinin kiliseyi iyi, iyi unuturum, inciliyi unuturum ama kiliseyi girdiğim zamanda iyi bir kafamdan silerim, laboratuvarımı diyor. Böylece tezahatlar içinde e, bir, de, bir de ayırmadan bu fikirleri hangisi doğrudur diye düşünmeden tezahatlarla birlikte yaşayalım. Japonya gibi Amerika, Avrupa ülkeleri gibi birçok ülkelerde de 20 gelişmesinin yanında inançlarla icra zaman onlar inançların son derece iktidarı değil olduğunu görüyoruz ve hayret ediyoruz. Yani bu kadar ilimde ilerlemiş insanlar nasıl oluyor da bu kadar iktidarı inancaya sahip olabiliyor? Efendim Japonlar güneşe takıyorlar, imparatorlar güneşin doğruluğu diye düşünüyorlar. Efendim Avrupa'lar keskise inanıyorlar. Yani Hz. İsa ve İsa, Hz. İsa'dan önce günü sahnesi ağrısı çıktı. Efendim, güç nasıl bir oluyor, değil nasıl güç oluyor. Efendim, bunlar, e, bunlar düşürmeden dinlerle devam ediliyorlar. Dinin bir nostaljik ve historik olay olarak doğruluyorlar. Veya sosyal ve bir olay olduğu için ona pahalılıkları devam ettiriyorlar. Onlar için bir yılbaşı bir elemesi, növal yolu vesaire, bir yakın tersler, resimler, yine bağlılıklarına devam ettiklerine yetiyor. Bu, bu insanlar arasında bir resim, diğer resim de şöyle, onlar araştırma ve merak içinde kendi inançlarının eksikliğini hissediyorlar. Ruhlarının ve kalplerinin ve kafalarının e, tatmin edilmediğini görüyorlar. Bunu tatmin etmek için e, raporlar yapmaya, dinlerinden bir de geliştirmeler yapmaya çalışıyorlar. Bu Orada bir takım yeni cereyanlar ortaya çıkartıyorlar, yeni bir takım sektikler, yeni bir takım efendim, kendilerine göre meseleler ortaya atıyorlar. Mesela onlarda bir tanesi 3-5 sene önce Amerika'da 3-5 yıl hepsi ithal ettiler. Yani geçtiğimiz sene İsviçre'de 3-5 evinde ithal edip vidalarını yaptılar. Evet, böyle yeni arayışlar içinde yavru şahitleri var, onlar diyorlar ki işte gençlerimiz yeni bir, bir, bir yorumunu yapıyoruz, dinlerin, dinlerin hepsini birleştiren yeni bir akıllı bir şekilde giriyorlar. Muğdizm dinleyen yeni bir şey var, yeni bir rahim çıkmış, dinleri birleştirerek efendim, böyle bir, bir, bir insanların işini yarayacak bir dinciye şey oraya bir şey yapmaya çalışıyor. Başka da e, din din, e, Çin'in dinler ekser buluyorlar ve onlara e, yogilere eee gitmeye ediyorlar. Eee onlara bazı raporlar, bazı rapor %30 tane bir şeyler veriyor. Yani e, ben mesela işçilikten gördüm. İşçilik kökenli olan insanlar nedenler zikrar adetler böyle sıra halinde çarşı pazarda iktifa ediler Demişler. Gösteri yapıyorlar. Yani bunlar hem birisi, bir araştırma ama e, e, manansız ve e, sonuçsuzlar. Yani bu kadar çeşitli gruplar e, içinde e, doğru olduğu de görüyoruz. Yani kendi yanılmış olduklarını doğru olanlardakı görüyoruz. Bunlar ciddi araştırmacılar. Mesela bir e, ciddi inceleyebiliyorlar. bu umutazar. Yani işi iyice araştırdıktan sonra bunu cevaplıyorlar. Odan içinde evet mesela Fransız bilimcisi Roger Baudoin'i zikredebiliriz. Yine e, il merkezimizin üyelerinden Profesör Volgy Bilyi görebiliriz. Evet e, mesela ben e, parlamenter olan bir arkadaşım e, İngiltere'den dostu. Kendisi bir bil araman için e, çok düşünmüş sonunda İntisana gitmeye karar vermiş. Çok İntisana gidecek doğru İntisana gidecek doğru İntisana gidecek yine girip hemen orada hayatında böyle Allah'ın sevdiği bir yolunu geçirecek diye. Fakat o da Türkiye'de üç defa eş doğru doğru İslam'dır diye gördüğü için Müslüman olmuş. Böyle de rüya görüntüden Müslüman olan kimseler var. Mesela Dicaya'nın Kano isimli birisi, bir papaz iken nasıl Nedenler hakkında bir yerden görerek Müslüman oldu e, bir kitapta e, okumuşum. Ben Avustralya'dan bir Avustralya'da İngiliz varken Müslüman olmuş. Nasıl Müslüman oldunuz soruda. Nedenlerden bazı diyorsam, bir ve e, onun kuzeye de Müslüman olduğunu söylemişti. Şey. Böylece yani doğru yorulup Müslüman olmaya kavuştu. Evet, o meseleyi anlattık. Ee, Dünya üzerinde. E, Pek çok insan olmasına rağmen, doğru inancı bulan insanların e, az olduğu ve yanlış yollarda giden insanların ne kadar çok ve çeşitli olduğunu göstermek için bunları anlattık. O halde bu konunun ne kadar önemli olduğunu e, bu anlattıklarımızda da çıkıyor. Ayrıca e, bu konunun hem maddi bakımlarının önemi var, hem manevi bakımlarının önemi var. E, hem de e, gerçekten Müslüman olan insanlar için de ayrıca önemi var. Bunlar, e, e, sebeplerini biraz e, sıralamak istiyorum. Dolayısıyla <gülüyor> bir bakımdan yani materyalist bir göğse e, inanmayan bir insanın bilgiyle incelendiği zaman bile yani yine dışarıdan e, baktığımız zaman da değil e, önemli bir konu Tanrı e, e, fikri Allah inancı ve dine bağlılık konusu her şeylerin çekici bir konu birçok insanı tezghe ediyor, birçok insanı bilgilendiriyor. Komiler bunu bu bakımdan önemli. İkinci bir önemli tarafı, içinde gördüğünüz gibi pek çok şezatlar ve problemler var. Bunların araştırılması ve çözülmesi ilmin görevidir. insan e, kafası bunları araştırmak, e, çözmek zorundadır. bilim vasıfesi budur. Sonra e, Allah inançının, genellikle dinlerden topluma sağladığı pek çok faydalar var. Mesela genel aklakı Din besliyor, akartı kaynağı din ve anarşiğe karşı e, bir e, insanın kalbine valan e, korkusu şey Sanırım tanrı inancı, e, e, düzen teklifi veriyor, duygu ve Bunun için sadece e, vermek istiyorum. Burada e, ihtisas yapan bir kardeşinin kızı e, sınıfının prezidenti olmuş e, çok güzel bir kız. Fakasafların belli günlerinde bunların üstünü seyrediriyor, görürmek istiyorlar. Babası da söylemiş, babası da demiş ki, hayır sen kiliseye gitme. Bunun üzerine derken çağrı bir demişler ki, şey yapıyorsun yani, kızını göndermiyorsun kiliseye. Demiş ki, ben de o özür dileriz, yani, senin Müslüman olduğunu bir şey gitmek zorunda değilsin. Bizim okul olur, görürümüz, senin kızla bir hoca olmak veya kızla camiye biz sandık ki, sen kızını e, kimseye göndermek istediğince, sen, sen diler karşısın, onun için korktuk, onun için seninle konuşmayı verip seni çağırdık. Çünkü bizim e, pedagoji çocuk eğitiminde gördüğümüz bir gerçek şey var. Efendim güzel duygular, ahlak duygusu, merhamet duygusu, sevgi vesaire, bu çağlarla kazanılıyor ve bunun din e, duygusu güvenilendiriyor. Bu çağlarla bu duyguları alıp yöneticiler. Ondan sonra suça gidiyorlar, Orta oğlunda, lisede, e, duyum çağrına erdikten sonra suçların çoğunda bu duyguları alamamış insanlar olduğu sebebi görülüyor. Onun için e, biz e, bunu konuşma şeyde, tabi e, sana şöyle dedi, sen dine değil misin, dinler misin? Ben e, e, inşallah senin sözlüler, bir din hocası veya sözlüğünü gözükmeyecek bulacağım demişim. Diğer bir şey, mesela New York'ta bir şahısla tanıştım. Elçiyim senden ekibim Müslüman ve Amerika ona maaş veriyor. Şöyle maktumlardan konuşması, anlamalarında, işte çalışmalar yapması için. Tabii bu gayet normal çünkü bir maktumun, mesela şu tip bir kurtulması, birer birer tarihi önder toplumun imtiyazı için oldukça önemli olduğunda bir imama bağış veriyor. Anadolu İstin Zengreş Somboli'nin yok. İnancı. Zengreş Somboli'nin böyle sosyolojik faydaları olduğu gibi topluma büyüklük faydaları olduğu gibi, şahsi psikolojik faydaları var. Kişiye destek ve enerji sağlıyor. Bakıyorsunuz bir hasta avansız hasta kanser fakat hemen inancı sayesinde imanıyla korkuluyor. Hemen kötü olaylar karşısında bakıyorsunuz İnançıza yakalan bir kimse derhal intihar ediyor. Fakat e, inanç gibi insan meti kalıyor, denizini koruyor. Ben e, şeydeyken, e, Türkiye'deyken e, İsveç'ten Türkiye'ye diğer genel müdürü gelmişti yıllar önce. Diyor ki e, sosyal bütün hakları hazırladık, sağladık biz İsveç'ten halkımıza. Her türlü serbestlik sizde yoksulluk var, paketlik var ama sizde imna olayı yok. Bunu içelemeyelim diyor. Evet. E, Azim Hoca inanç insanları e, şahsen hayır teşvik ediyor. Evet, ve e, bunun sonunda toplum birçok şey kazanıyor. hayır müessesesi kazanıyor. Yani devletin ödevesine imkan olmayan milyar e, vakıflar Hastanede, memur okullar, çeşitli sosyal merkezlerde bu başlarda yapılıyor. Mesela Osmanlı döneminde de devlet bunu gibi işlerde hiç ters alay Bütün e, hayır işleri memur Zeyniler kendileri inançlarından dolayı yaparlardır. Ama hep anamikada da iki adımda bir, her parselde, her parselde, en güzel yerde bir hasade, bir okul, bir sosyal tesis görüyoruz. Bunlar da dinin inançlı insanların bağışları da yapıyor. onun üzerinde yazılarından okuyoruz. Dünler bilgisini. Demek ki bir itibariyle inanç topluma böyle parasal gününden izahlanacak olursa İnanç büyük eee faydalar da kazanıyor. Yani e, Allah'a alarak insanların e, topluma ve şahsiyetlerine gelen maddi e, faydalar indirde materyalist e, bir kavramın kabul edeceği e, faydalar da ama bunlar ötesinde inanan bir insan için bu kadar değerli değildir. Dünya maliyesi e, dünya için işlerinde içi bir değerse en kadar kadar yoktur. Asıl önemli olan e, manevi tarafı bu işin, çünkü e, inanç insanı e, ahiret hayatından hazırlıyor, ahiret tabasına gecettiği şeylerden kurtarıyor ve cenneti kazandırıyor, sonsuz emedi saadet eddiriyor. Hazreti Ömer radiyallahu ansa müşrikin karakterinin inançsızım gibi birisi gelmiş e, öyle e, itiraz yaptığı şey yapınca, de Hazreti Ömer radiyallahu ansa ona kendi mantığıyla şöyle cevap vermiş demiş ki yani. Sen ikna ediyorsun her şeyi, hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. E ben bunları yapıyorum, yani ben bu kadar zarar etmiyorum. Toplum, aile hayatı, şahsi, sırt, afiyet filan bakımından bunların hepsi faydalı. Yani senin dediğin o zaman ben bir zarar etmeyeceğim ama benim dediğim ahiret evet. olduğu zaman sen ebediyen mahvolacaksın diye onu susturmuş Hazreti Ömer'e. denizden tehlikeye düşürdüğü zaman, tanıdan çarpmaya başlıyoruz ama Allah'a dua ederlerdi. Melekler Allah'a kısaltı derlerdi. Eher-i hani, kutlar kağıdılar, şifa, rağutunlar, kazak derlerdi. Yani durduğundan yüzme Allah'ın 45'e var, kimseler. Evet. Fakat Allah burada da Yani inkar da şirkide kabul etmiyor. Bilalede müşkü tabii, de emeli azap Birader Bilalede onlar kurtulmak, İnançlar olduğu için çok büyük değeri var. Allah inancının doğru olması bir Müslüman için de son derece önemli değil. Çünkü e, biliyorsunuz, e, inançta sakatlık oldu mu? Bu, efendim, amelde veya ahlaklıkın sakatlık gibi olmaz. İnançtaki sakatlık çok büyük zararlı nedeniyle değil mi? İnsan kendisini Müslüman sandığı halde kafasıda ve göğününde bir de olabilir bizim ikaz ettiği gizli şirk olayı vardır, münafıklık olayı vardır. Onun için iyi bir Müslümanın da e, ilahiyat konularına yani ilgili meselelere Kur'an'ın kullar konusunda değinilmesi ve onu doğru olarak öğrenmesi gerektiğini. Müslümanın Allah'ın kullarındaki ilgisi Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber-i Selam Nâhu'ya ve Selam kuran insanın mümin olması için e, ilk adım e, onun kâinada eşsiz bir düzenin mükemmel bir mizanı olduğunu olduğunu sezir, bu düzenini sağlayan kimdir diye düşünmesini sağlamaktır. Kur'an-ı bu konuda bizi düşünmeye sevgilerek buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne filham ve semâ ve'l-ak. Vastelâfim deyil ve'l-e'l-â. il il kaydettiğimizi görüyoruz. taraf, teba Sonra mesela hayatında Allah tarafından yerde olup minene getirdiğini bildirmem için gibi ayet kelimelerde ee, bu hususları belirliyor. Yani kainatı yaratılışı Allah'tan, içinde hayatı ortaya çıkarmışı Allah'tan. Sonra bildiriyor Allah vermeni bildiriyor. Mesela el ez me bin, halen, halen bin insan, ee, ve Rahman söylesinde sarap e l beyan insanın kainatı incelemeye ve e, hayat dolayı Allah'ın meyneme getirdiğinde dikkat çekiliyor. Evet. Onun için bütün insanlara, hatta kendisine bir peygamberin mesajı, Allah'ın bir kitabı ulaşmamış, çok e, ücret bir köşede yaşayan, diyelim ki Amazon bağlamalarının hiç kişiyi bir köyünde yaşayan bir insanın bile hiç peygamber köyü gelmediği, işte inmediği halde Allah'ın memnuniyetini, varlığını anlaması hakkı üzerinde Mars'tır dolu inmesi boynunun borcudur ve yeni takdirde cezası olacaktır ve yeni takdirde kurtulacak. Kur'an-ı Kerim'in yani bu sütte bizi yetiştirmek için diğer bir e, metodu e, eski kafirlerin ve müşriklerin, münkerlerin sözleri de e, söylüyor. Onlar şöyle dediler diyor ve onların e, sözlerinin çürüklüğünü manlıklı dediler koyarak karşısına indiriyor. Böylece şey, Mesela Erdoğan Aleyhisselam'ın havliyle nasıl mücadele ettiğini, onlar nasıl bir ailedir Hz. Hazreti nasıl bir ailedir ki öserlerin zina öserlerin kabul etmeye çalıştın Hz. Hazreti İbrahim'in babasına nasıl bir şekilde yaptıkları kapatmaz gerektiğini söylediğine, kameraya olduklarında ne tür bunlar hiç fark edemedi 35'e nesini, hiçbiri kendimi bile koruyamadılar diye mantıklı şeyler yaptılar. Söylüyor Kuraniklerimiz. Hz. İsa'ya da eskisi sen, e, bu Hristiyanlara sen mi söyledin? Ya İsa'yı, diğer Halil Fesu'nunlarına orada da hayır, ben söylemedim. Ben senin başka bir köyleri ve bu hafalar, tek olan Allah'a tıkladıklarını söyledim diyerek evvel bir e, cevap edilen bir duruyor. Yasa Kölesi'ne Habibus Neccebe, böyle e, kendilerine gelen özellikleri örgülemek isteyen müdür karşısında o mağdur dedilerden neler söylediğini efendim e, bildiriyor. Yani böyle bir işte, şey ki kağıtları biraz böyle, ortaya koyuyor ama onun karşısında o kadar komik bir cevap veriyor. Bu şekilde özellikleri ama o onu, yanlış bir şey çok iyi anlıyoruz ve doğru cevaplarından unutmayın oluyoruz. Böylece Allah zaman hakkında sandal tinde oluyoruz. Bunlar biraz zarar metodudur. Yes. Yes. Yes. Tabii, e, en doğrudan doğruya bilgisi de Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahip olduğu vasıfların sıfatları ve onun işleti e, ve vizasının nasıl kullanılacağını e, doğrudan doğruya bu bakımdan izlediniz ki Kur'an izlerim, Allah bilgisi dünya üzerinde eşi olmayan emsatsiz bir hazinedir, çok büyük bir mükemmellik kaynaklı, eşi verimleri yoktur. Allah'ın büyük bir azimdir, buluyor, ben, an bulunduğunu çıkarttık. Kur'an izlerimizin en çok Beni bu dönemden ödüktüm, peygamberlerin söylediği sözü dönemden müşterinin vazifektesi şey bir Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hücüsüyle de ödüktüğün iknazlı olarak e, ahrisane imade edilmesi bu Ve bir Alman'ın, Alman, Alman teoriye onlarının istiyorum burada kurbanınlar. Bu Alman, e, Almanya'nın İzmir Teolojisi e, okumuş. Da Fakat sonra ben uzman oldum. Bizim birkaç arkadaşımızın yanında bu konu tutulmamız Dünya üniversite, Allah'ın bizim sürekli iklasımız kadar güzel olmadan, hiçbir mevcut bir konusunda ve, ve her zaman yani iklasını bu iklas kılıklarına alalım. Allah'ın Allah'ın e, sahip olduğu vasıfları, tabi e, vasıfları biz en esma-ül ıhidda diyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'de var, Bismillahirrahmanirrahim, Velillahirrahmanirrahim, Esma-ül Hidda, Bebehu-bihar, Salakallah ve Zekim. Allah'ın esma-ül ıhidda'sı vardır, yani en güzel isimleri vardır. Tabi hanımla da isim ıhidda, bak aynı manevinden yani en iyi vasıflar, en iyi sıfatlar, her türlü noksanlar ve müddet olduğunu gösteren, her türlü kemalarda sahip olduğunu gösteren sıfatlar e, onundur. Bunları bildiriyor Kur'an diye. Bunlar tabi sayılamayacak kadar çok <gülüyor> görüntülerdir. Onun için Türkiye'de Allah'ın müddet bahsede görmemeden diğer bir tarih vardır. Bir ayet şehrinde doksan dokuz Bunlar bir sıra dediyse, insan evet, cedide de girendiği Bunlar tek, tek e, ayrı ayrı ayetlerinde geçiyor. E, bunları bu ayetlerde Allah'ın Sâlihan'ın cedilini, Fagim oldu, Fagim oldu, Fagim oldu, oldu, Fagim oldu, Fagim oldu var, görülmüyoruz. Allah'ın Sâlihan'ın cedilini, Kur'an'ın cedilini, şeriflerinde bildirmiştir ve İsm-i olan bir dağı bu balık kelimeler vardır. Bunlar da e, Allah'a inanç konusunda e, sanırım derin manalar taşıyorlar. Mesela, Dariya yani Neydallah hemen yani bunu namazda biz e, vesilelerde yani çeşitli ibadetlerini de söylüyoruz. Ve bunu söylemenin sevamlığı bize bildiriliyor. Sübhanallah mesela Allah'ın Teala'nın her türlü soksandan müezzetli, her türlü kemalarda sahiptir. E, e, Ona hayran hayvan her şeyin, bir temsil edelim denilmiş oluyor. Müslüman'da ee, en çok insan gösteriyorlar. Elhamdülillah, e, yani Hamd'in Allah'a olduğunu ve bütün örgülerin bütün düzelliklerin bütün bir şeyler Allah tarafından yaratıldığını de, gösteriyor. Allah'a bekler. Her örgücü varlıkta daha güçlü, büyük olduğunu, hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar büyük olduğunu gösteriyor. Evet. La ve İzzal'in de ancak Allah olduğunu gösteriyor. Bu da, herhalde, tezgilde sahibiyet işler <gülüyor> halinde. Eğer <gülüyor> yani Allah, Allah değildir demek ama daha bu türlü müşteriler için sırrı Allah her türlü karşı Allah'ın netice, terebk et Allah'a insan tereddü ederse Allah'ın yardımını verir. Fakat, Allah'ın seyirlemesi, Allah'ın diye. Bu kelimeler de mürbidin e, bir pratik hayatına o kadar çok soğutmuş, o kadar yorulmuş gibi Müslüman bu inançlarla Allah'ın saygı arası itibarında çok sağlamış. E, yani sağa sağa satmayan bir güzel inancaya saygı oldu. Evet, e, işte böyle bir Kur'an-ı Kerim eğitimiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerimde hayat hani şey, göstermeyi hayatlar ziyerinde ibadetlerde Müslüman Allah hakkında böyle fikirlere sahip oluyor. İmanın fakat her müslümanda derecesi vardır. Yani onun için e, imanın e, kuvveti, derecesi, artması, bayın konusu edilmiştir kitaplarda. Bu imanın ilk kalemesi, insanın sevme-i şahedetleri müşman olmasıdır. Yani bu e, müşman olmasına geldik. Fakat e, işin sonu demek değildir. Ayet-i Kerim'de ki, Bismillahirrahmanirrahim. Gade bin ahrâb bu nem çökülür. Velâkim kurulur İslam'la, velâf-ı yedi bir kuruluk hüküm. Bu gösteriyor olmuşlar. yaklaşık kadar önce gelmişler, Resulah olmuşlar. İnsanlar var. İmanetiklikte, darayımız içinde imanleştirdik. teslim de olduk değil, islam olduk değil. ama e, de, iman işimize yerleşmek ediliyor. Onun için, tüm günler gayret, bundan eee Fakat bu çeşitli vesilelerle gittikçe kuvvetlendi ve eee Bu Allah'la tabii çeşitli sebeplerle yani, o sebepleri biraz daha geliştireceğim bir mertebeden ay mertebesine ay mertebesinden daha başka doğru yükselir ve kişi böyle ihsan makamına ulaşır. Evet, eee ihsan biliyorsunuz. Ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde bildiğimiz hadis-i şerifte el ihsanü ve enke terazu kulmen bi'n terazu kulmen bi'n diye geçiyor. Ve insanın sonunda e, böyle bu ihsan makamına gelmesi e, esas alınmıştır. Evet. Evet. Bir e, Müslüman için Allah bilgisinin kazanılmasında yani, e, şu noktalar çok önemlidir. Bunlara e, vurgulamak istiyorum. Önemini çekmek istiyorum. Bu bilgi tabi yani, değildir. De. E, bir Müslümanın Allah hakkındaki bunun ilgisi, yani sadece Esma-i İslam'ın bilmesi, Kur'an okuması, efendim, o bilgilerin kafasını yerleştirmesi kâfi değildir. E, Orientalistler de biliyor, şeytan da çok iyi biliyormuş, e, öyle biliyor. Peygamber Efendimiz'in muasip olan, yani Bilal ve Esra'ın ileride Peygamber Efendimiz'i bekliyorlardı ve Hakkı Peygamber olduklarında, bunu Alev, Bune, Evde'nin yani, kendi evrenlerinde bilir gibi ama bilmeleri onları kurtarmamıştır bu şekilde bilmek etmez. Ne gerekir? Efendim, e, Allah'ın sevgi ve lirasını e, e, kazanacak bir durma gelmesi gerektir. Allah bilgisinin insanın içinde gerçek bir bilgi halde değişmesi için. Allah bir konu sevmezse ona ilayet vermez. Efendim, mesela Allah'ın bilgisinin bu zalimin buyuruyor. Allah zalimini sevmez. Onun için Allah'ın bilgisinin, Allah sevmediği için bu zalim bunlara vermez diyebilir. Diyor. Allah, efendim, kul kendisine itaatli olmazsa, e, asil olursa o zaman eminlerinde e, vermez. Vallaha bir daha yıkan ben, asil değil, günahları e, terbiltir, isyanı terbilecek, adil ve Allah, onki büyük olacak olacak, ve e, kulluğunu izah seyip çalışacak. Onun için, ürün ki, وَذَذِيْا عَدُواۜ اِذُو۪ينا Bizim için kendimiz şartlarda mücadele edenlere biz yolunuzu gösteririz buyurun. Buyur. Evet, Şartlar da var. daha da bir tür Yani Allah'ın bilgisinin bir insana gelmesi için kendisinin takva ehli olması lazım. Allah'ı güzel şekilde bilmek kolay bir şey değil. O bilgi insana Allah verecek. Bunun olması için takva lazım. Efendim, onun için takvaya büyük bir önem veriyor. Sonra nefsini ıslah etmesi ve güzel baklığa sahip olması gerekiyor. Bunun için de korangiteye de buyurmuş ki, ''Halya, hala, mende seara'' Kim nefsini terbiye ettiyse olacak, kim nefsini terbiye pişman olacak, perişan olacak, adil diye, ve hazır olacak diye bildiriliyor. İnanen nefsini de ısrar gerekiyor. İnsanın kalbini temizlemesi gerekiyor. Allah-u Teala insanın sureküde, şekilleme, immine makamlama diye bir yapısına değer vermiyor kalbine, ıı, amellerine, niyetlerine ıı, değer veriyor. O yüzden müsaat, kader, muanizm, müthişam, Ve insanın kalbini temizlemesi gerekiyor. Allah-u Tehra Hazretleri insanın suretine, şeklinde, mümkine, makamlamak için yapıza değer vermiyor. Kalbine, ıı, amellerine, niyetlerine ıı, değer veriyor. Onun için kalbini temizlemesi önemli oluyor. Tabi burada çok büyük bir mesele var, bu mesele sonuna geldik zamanı bu da bitti fakat e, asıl bir can alacak noktası budur. E, Acı vakti, insan kalbaya, efendim, ihtilasa e, nasıl sahip olacak, birisini nasıl ihtilal edecek, nasıl temizleyecek, aralarına nasıl güzelleştirecek? En önemli olan nokta olur. The most important in bu başlı başına bir e, ayrı bir çalışma konusudur, ayrı bir ilim konusudur. İnsanların e, en basit dilimlerini de e, okuyup öğrendiği gibi, mesela e, bir arkadaşın hanımını iktisasını ben e, öğrendim. Tavladaki yabancı otlar üzerine iktisası varmış. Bir tanesi doma eskildi, bir tanesi pancar üzerinde iktisası olabiliyor. Öğrendim, e, bu önemli bir konudur. Yani, i̇nsanlar takmayı nasıl öğreneceğiz? İdrasını nasıl nasıl terbiye edeceği, hakkını nasıl zorlandırılacağı, arka nasıl güceleştireceği, ayrı bir ilim, bu, bu ilim de e, tatbikatlı olarak, uygulamalı olarak e, öğrenilmezdi ki, insan bunlara sahip olurdu. Yemizliğin. Bu, belki bu devlet insanları için meşgul veya efendim, bilinmeyen bir konudur ama, bizden önceki insanların çok iyi bilgi ve İslam lideratörü en kitapları olan e, bu konudur, yani bu konuda ciddi kitaplar yazılmıştır, gayet bilmediği kitaplar yazılmıştır. Bu ayrı bir izas ve ilet dalıdır. Evet, e, Bunların öğrenmesi lazım, insanın okuması lazım ve ayrıca o zaman bütün çalışmalarla elde edilebilir bu şeyler. Yani kimisi e, onlarca sene, 20 sene, 30 sene. Bu konuda gayret ettiğini, çalıştığını ee, biliyorum bazı kimselerin uyduğunda ne kadar çalıştığını. Burada bir tek şeye, evet, ince noktaya vurgulayarak, işaret ederek meseleyi bitirmek istiyorum. Ee, i̇nsan ilk önce Allah tarafından sevinecek, bundan sonra Allah sevgisi kendisinin içinde arası olacak da Efendim öteki takvaya, bilgisayar vesaireye sahip oluyor. İşin tüm noktası, en önemli noktası. Hepinize çok teşekkür ederim Allah razı olsun, selam şey aleyküm. Evet, biz e, vaazlarımızda evet, e, ve makalelerimizde kıymet tabi kuran tabii Kur Kerim'in yasakladığı bir ya, suçtur, günahdır. Eğer versatollah diyorse, demek bize eğer ettiği bir suçlu günahdır. Kur'an-ı de böyle yaptıp bağlıdır E şimdi bu ölü et yemek gibi. Arkadaşının adıyla bir konuşmak doğru değildir. Eğer versatollah diyorse, demek bize bu değil. Eğer sizin bulunduğunuz mecliste bir kimse bilmet ediliyorsa e, siz o zaman e, o bilmet eden kimseye yardımcı olun, o bilmet edenleri durdurmaya çalışın ve orada durmayın. Kaldın bilin diyor. Bu da sen yani gün devrak gibi daha sonra benim kalmışlarca ve bu anı bilmet edenlerin yanına alıp bilin projektemayın diye Şimdi bilmetin alemleriz. Fakat e, Müslümanlar olarak maalesef kıymetten kurtulamıyoruz. Yani e, Müslümanlar, kurdukları meclislerde, toplantılarda birbirine adetle konuşmalar yapıyor. Birbirine tegil ediyorlar. Özellikle o toplantıda olmayan kimseye tegil ettiği zaman o kıymet halini geliyor. Bu bir hastalıktır. Efendim e, bunun olmaması için elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz lazım diye yazıyoruz yani yazılarımızda ama tabi insanlar e, e, bu konuda e, gereken dikkati gösteremiyorlar. Belki burada da başka yerde, dünyanın her yerinde de e, maalesef bu bilbet olayı devam ediyor. Haluk peygamber Efendimiz e, e, Kuran'ın yerine doğru yasaklamış. Yani bu hususunu da bizim yapabileceğimiz, Tek tek bizim şanslarımız gidip daralıtlarını bağlayacak halimiz yok. Geçerli yapıyoruz, söylüyoruz, yapamamız konusunda yani belirtiyoruz. Tabi bu hususta ne kadar çok şey yaparsak titiz davranırsak inşallah toplumumuzdan İslam toplumumuzdan yani bilmeden diyorlar da biz Müslümanlar genel olarak bir şey yapıyoruz, e, düşünüyoruz ve üstümüze alarak bilmeden diyoruz diye e, kimse alınmasın. Diye bu tekilden diye bu bir isyandır, e, e, onlar öyle söyleniyor. Şimdi bu sen şeydi. Şu veya bu cemaatin vahşetli şeydi. Müslümanların e, bir takım genel tutukları vardır. İslam aile bu genel tutuklardan dolayı zaten e, zahp içindedir. Birbirlerine affatlıkları liderletemiyorlar e, ve affatlı bozun şeylere saplanmış durumdalar. Affatlı kardeşliği gibi işlerden kişilerden bu bilmedir. Biz bu haklılığı sağlamlaştırmak için vakıf kurdu. Hak yol, e, diye ayrıca etmeli vakfı kurdu. Yani hem Türkiye dışındaki bütün ısmarları birleştirdik bir çalışma yapmak üzere. Gelelim e, şeylere. E, Tavukla, Büngörde'de, şirk e, müşriklerle, İslam düşmanlığıyla mücadele meselesine. Tabi bu önemli bir mesele devrimi evet, Müslümanların boynunu korusudur, hepsinin elinden geldiği kadar bu belirti göstermesi lazım. Fakat İslam şeyler, şartlar, oranın Müslümanları da bu hususta söz vermiyor. hareket imkanını son derece kısıtmıyor. Yani söyleyemince değil, söylüyor ama Ömer'i patiste düşünüyor. Ah, ha, saatleri veya idam ediliyor. Ee, mesela senin kudrun, yani yani mesela senin kelimeleri gibi, mesela ceza edildi durum gibi, mesela birbracht'taki durum gibi, suredeki, mesela yani hava hakimiyeti gibi. Çok yani çeşitli baskılar var. Yani bu baskıların karşısında e, şenette altları tağutla mücadele etmiyor diye suçlayamayız. Yani Amerika bu işlere göründüğünde sen gel bakalım kendi kendi ülkesinde yap bir şey. Genelde insanlar yani dışarıda kolay Amerika'da yaparsın Amerika'da ben de bilmiyorum ben de daria bartsunum, normaldir ama e, Filan bunu yapan arkadaşlarımız var ki havada tetkifahı oranında. Filan bunu yapan arkadaşlarımız var ki e, Türkiye'de bir yıllarca basarlı sürülmüş kahinler var, hemen onlar bakmeyen bakmıyor, sürülmüş insanlar var. Ne şartların e, gereklendiği şekilde hakkı e, söylemeler ediliyor. Ben kendi şartıma gelince. Ben e, fakültede, üniversitede olacak yaparken bile bana sorulmuş hiçbir soruda yanlış bir cevap ver, vermek istemedim. Doğru doğru, sıçkı olsa bile söyleme gayret ettim. Bizim dergilerimizdeki, verimlerimizdeki, kitaplarımızdaki tutumumuzu da belirleyelim. Hükümeti e, tehdit ediyoruz, yalan yalnız en şiddetli şekilde karşı çıkmaya çalışıyoruz. Bu Üniversitesi. Şahsızlık mı? Üniversitesi. mu? Yani yok mu diye biliriz. Diyebilir miyiz bir şeyler doğru da oluyorsa o, o en iyi şahısların varlar, kişilerin kendi iyi varlar. Ama yani bizim cami yapmaz. tanıştık cami. Evet. Yerden ikram ediyoruz. Tamam. E, Bazı şeyler e, genel yapmışız böyle. Tamam. Ama yani biz ibadet, alethte makale yapmışız. Hatta bazıları bunu söylüyorlar. İnanır ee, Yapan da oluyor, yapamalarını istiyoruz bizleri, yapamalarını tedirme ediyoruz. Ama, veren bir vaziyet, müddet, oturan, her dünya sahibinde duranlar, başkasına e, bir şey yok. Keşke şey yoksa, Misal olarak, benim şey, e, de arkadaşlar, Peygamber'in her onlar da ötürü günahlar, Peygamber'in teşkililerini de. de diyor ki, şansın, var, Beynir, de. E biz bu cemaatimiz başvuruysak, bizim cemaatimiz de bazı cemaatimiz de bazı baza, de Amerika'da bazı arkadaşları bilmeni gidiyorlar. Hatta etmesin mi? Söylediğim gibi bilmeni yani gidip bir, de, bir, de, bir, de, bir de şey yapmaya çalışın. ama bu bizi biz, e, Yani İstanbul'dayız. Efendim bunu yapmaya çalıştık, bunu Şeyin diyeyim, bu Avrupa güvenlere tabi mücadedenin çeşitleri var. Biz ki Şimdi bunu şey yapabiliriz, e, açabiliriz, e, en şimdilik mücadele eşitliğinden görebilmek, yani, beri kararlarla çeşitliliği söyleyebiliriz. Yani, şimdi e, kroniklerinde bu durum ki, ayet-i kerime Musa ile yani Harun Aleyhisselam'ın yani, gibi e, denemeler deniliyor ki, evet, ya gidin kopyalamayın. Ve burada da bu, halde değiller o de de bir uçak şey. bir Yani ben de siz söylüyorum dek bir sorunlar ve faktör. Şimdi biz şahsen ben e, e, söylediğim gibi biraz da deli dolu üstlükle yani e, şeyle fakültede bir şeyde, de bunun hiçbir şeyden e, çekilmeden bir hak giysi kalmasın, bir fakültet söylemeden durmasın diye soru Yani aman ben de yani polis var içinde işte. şey olurdu. Bir kiresinde İmran Kök'ten nasıl zorunlu yükseliş verilmesin. Sonra belki görebileceğiniz. Dedim ki e, dışarı söylemesinde yani de ''İmran açmayın?'' dersin. Kaynatmak istiyorsun dedi. Şakal duruştu. İmran Ömrüm'den şimdi e, haşası maşar Allah'ın yardımıyla edip de Allah yok. Allah'ın insanlar yarattı diye kimseydi, Ceren Zarmazı'nı kıvamadık. Ceren Zarmazı'nı e, kırmamak için daha güzel yerler imamlar şey, şey, şey hadi ben, Dedim, şarkı, şarkı, şey. Yok, bütün, hepiniz merak ediyor ders. Dedim, siz dersler istiyorsunuz, ders aldığım bir soru soruyorsunuz. Halbukiye şuna bir anlayacaktım ne olur ders